Merhaba, Avrupa Birliği ülkeleri ince plastik torbaların kullanımını yaklaşık yarıya indirmeyi hedefleyen düzenlemeleri kabul etti. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi arasında varılan anlaşma çerçevesinde üye ülkelerin iki seçeneği bulunacak. Birinci seçeneğe göre üye yıllık plastik torba kullanımının 2019'da kişi başına 90'a, 2025'de ise 40'a indirilmesini sağlayacak. Önlemler alınması gerekecek bu konuda. İkinci seçenekte ise üye ülkelerin bu torbaların ücretsiz bir şekilde müşterilere verilmesine 2018'e kadar önüne geçilecek. Düzenlemeler Avrupa Birliği'nde en çok kullanılan ve çevreye en çok zarar veren 50 mikrondan daha ince torbaları kapsıyor. Avrupa Birliği raporatörü Margaret Ocken, bu tüm Avrupa için tarihi bir an ilk kez çevrede plastik torba atığı miktarını azaltmak için iddialı önlemler üzerinde anlaşmaya vardık dedi. Okun, önce ülkelerin gösterdiği bu kullanan at torbaların tüketimini ciddi bir şekilde azaltmak tutarlı bir politika ile kolayca mümkün olacak. Bu torbaların bir an önce kullanımdan kaldırılması yaygın plastik atık sorununun üstesinden gelmek için kolayca uygulanabilir bir çözüm dedi. Avrupa Parlamentosu'nun Çevre Komitesi Başkanı Giovanni Lavia ise varılan anlaşmanın kendilerine tatmin ettiğini belirterek Avrupa Komisyonu'nun yeni yaklaşımı önemli bir sorumluluk duygusunu ortaya koyuyor. Komisyondan iki yasama kurumu arasında gerçek bir ara bulucu olmasını istedik, parlamento ve konsey, çevre ve Avrupalı vatandaşlar için iyi bir iş çıkardı dedi. 2010 yılında Avrupa Birliği'nde kişi başına 198 plastik torba kullanıldığı, bunların %90'ının yeni düzenlemeler kapsamındaki ince torbalar olduğu tahmin ediliyor. Buna göre 2010 yılında aynı zamanda 8 milyarın üzerinde plastik torba çevresel atık oldu. Yıllardır Tüm karşı çıkışa rağmen siyanürle altın üretimi yapılan Bergamo-Ovacık altın madeninde siyanür kazası olduğu ileri sürüldü. Evrenseli arayan madenin eski genel müdürü Hayri Öğüt'ün şoförlüğünü ve korumalığını yapan eski maden çalışanı Ersan Var, madenin ikinci atık barajına siyanürlü çamur taşıyan burunun patlaması üzerine tonlarca siyanürlü atığın dereye boşaldığı ileri sürüldü. İddiaya göre görüşünü almak üzere Evrensel Net'in aradığı şirket yetkililerinden konuyla ilgili açıklama alınamadı. Kazanın Narlıca köyü yakınlarında madenin ağır iş makinelerinin giriş çıkış yaptığı B kapısı civarında meydana geldiğini belirten var. Madenden bana bilgi verdi arkadaşlar. Cuma günü meydana gelmiş kaza ve cumartesi sabaha karşı bütün madene geçirilmiş. Bütün vardiyaları çağırmışlar. Öğütücü değirmenini de durdurmuşlar. 500 tonun üzerinde bir sıvı atık. Çamurun dereye karışmış olduğu söyleniyor diye konuştu. Madene karşı çıkanların yıllardır bu tehlikeye dikkat çektiğini kaydeden eski maden çalışanı hep bunları görmezden geldiler. Ama bir hata yılların ihmalini ortaya çıkarır. Bütün yetkili kurumlar harekete geçirilmeli. Ben Bergarıma Belediye Başkanı Mehmet Gönençi de aradım. Kendisine bilgi verdim. Kendisi hemen bir ekibi araştırma yapmak üzere görevlendireceğini söyledi. Bütün devlet kurumları harekete geçmeli diye konuştu. Maden çok uluslu şirketler tarafından kurulmuş. 2004 yılından bu yana da Koza Altın şirket tarafından işletiliyor. Bergama köylülerinin ve bilim insanlarının yıllarca karşı çıkmasına, eylemler yapmasına rağmen Siyanırlı Maden, hükümetlerin desteği ve yasal düzenlemelerle çalışmaya devam ediyor. Ülkenin en üst yargı organı olan Danıştay İdari Davalar Dairesi Genel Kurulu 1997 yılında Maden'e karşılaştırıyor. Karşı açılan davalarda siyanürle altın üretiminde kamu yararı yoktur diyerek madenin çalışmasının önünü açan işlemleri iptal etmişti. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönen ise bana da böyle bir bilgi geldi. Bir saat kadar önce çevrim mühendisi ve zabıtatan bir arkadaşı görevlendirdim. Fotoğraf çekmelerini istedim diye konuştu. İklim değişikliği kutup ayılarını tehdit ediyor. Alaska'da ve Kanada'nın kuzeybatısındaki kutup Kutup ayılarının sayısı 900'e düştü. WWF, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre 2004 yılında Avrupa Birliği'nin Alaska Eyaleti ve Kanada'nın kuzeybatısında 1500 kutup ayısı yaşıyordu. Son sayım şu anda bölgede yaşayan kutup ayısı sayısının 900'e gerilediğini ortaya koydu. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı yani WWF söz konusu verileri Ecological Applications adlı dergide yayınlanan bir araştırmaya dayandırdı. Kanadalı ve Amerika Birleşik Devletleri bilim insanları araştırmada iklim değişikliğinin hayvanların yaşamını tehdit ettiğini vurguladı. Dünya çapında kutup ayılarının toplam sayısının yaklaşık 20 bin ila 25 bin olduğu tahmin ediliyor. Çevre örgütleri Kuzey Kutup denizinde hava sıcaklığının son 100 yılda 5 derece kadar yükseldiğine dikkat çekiyor. Gezegenin geri kalanından çok daha hızlı bir ısınma söz konusu burada. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.